Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarını, Müzdelife'de ise akşam ve yatsı namazlarını birleştirmenin sebebi nedir? Evet, Haç döneminde Hanefi mezhebine göre Arafat'ta öğle namazıyla ikindi e, namazı cem edilir. Buna biz e, dini literatürde e, cem-u iki namazın cem edilmesi diyoruz. Tabii bunun şartları vardır. İhramlı olmak, Arafat'ta vakfe için Arafat'a çıkmış olmak gibi ve cemaatle namaz kılmak gibi şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren, yani haç için Arafat'a çıkan ve Arafat'ta vakfe yapan, namazını cemaatle kılan bir Müslüman, orada öğle ile ikindiyi cem ederek, birleştirerek kılar, öğle namazın arkasında kılar. Bu, Cem hadisesi, hükmü, dini hükmü, sünnettir. Bu şekilde Arafat'taki öğle ve ikin namazının kılınışı cem edilerek kılınır.